Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, Açık Dergiye ve Yararlı Sanat Arşivine hoş geldiniz. Sanatın toplumsal ya da siyasal sorunlara çözüm bulmak amacıyla bir araç olarak kullanıldığı örnekler hakkında konuştuğumuz ve yararlı sanat fikrini tartıştığımız programımızda sizlerle birlikteyiz. Programımıza adını veren ve üzerine konuştuğumuz örnekleri sağlayan arşiv, internet üzerinde arte-util.org adresinde erişilebilir olan Yararlı Sanat Arşivi. Programımızın bu bölümünde çok yakın bir zamanda yararlı sanat arşivinde yer alacak bir vaka olan İki Deniz Arası'nı konuşacağız. Konuğumuz sanatçı Serkan Taycan. Hoş geldin Serkan. Hoş geldin. Teşekkürler, hoş bulduk. Ee, aslında evet. epeydir seni konuk etmeye çalışıyorduk ama bugün artık kısmet evet, oldu. Evet, evet. Ee, İki Deniz Arası'nı biraz konuşarak başlamak istiyoruz. Bilmeyenler için İki Deniz Arası nasıl bir projedir? Ne zaman, hangi sahiplerle ortaya çıktı? Bunları anlatarak başlayabilir misin? Evet, evet. As şeyden başlayayım isterseniz iki deniz arasının yaklaşık beş senedir bu proje dolayısıyla bu beş senede farklı evrimler geçirdi şu anda ki bulunduğu durumda ilk başladığı durum arasında da farklılaşmalar oluştu şu andaki durumuyla biraz anlatmaya aslında en genel haliyle bir platform bir tartışma platformu diyebiliriz. Çin'de yaşadığımız ve dünyanın bütün metropollerinde yaşanan kentsel farklılaşmayı, dönüşüme, kentlilerin, İstanbulluların bu anlamda müdahil olabilecekleri bir platform yaratma arayışı ile ortaya çıktı. Bu platform yaratma arayışı da aslında kentin en büyük tartışmalarından bir tanesi olan şu andaki ve önümüzdeki dönemde çok büyük etkiler yaratacağını ve şu anda hatta tartışmakta olduğumuz, hatta tartışmaya müdahil olamadığımız Kanal meselesine, Kanal İstanbul meselesine adını koyuyordum, kentlerin nasıl müdahil olabileceklerine dair bir yöntem arayışıyla ortaya çıktı. Süreç şöyle gelişti, oradan bahsedeyim. E, 2013 yılında e, bir fotoğraf projesiyle beraber ben İstanbul'un kentin, çeper, kentin çeperlerinde bir fotoğraf e, serisi yapmaya e, başladım. E, bu dönem e, hepimizin hatırlayacağı gibi aslında bizi e, gezi sürecine götüren e, dönemin e, tam da ortasına denk düşüyor. 2010'da özür dilerim 2010'dan 2013'e kadar. O sıradaki araştırmalarımla, ben mühendis kökenli bir sanatçıyım. Dolayısıyla o süredeki mühendislik nosyonunun verdiği kente bakışıyla beraber kent çeperindeki dönüşümü hem yapılı çevrede, hem coğrafyada, hem de bunun sosyolojik etkilerine bakmaya çalışan ve bunu fotoğraflarla ifade etmeye çalışan bir sergi bir fotoğraf serisi hazırlamaya başladım. Ee, ve o dönemde e, e, e, İstanbul'un çeperlerinde e, yaklaşık 3 sene e, boyunca süren e, bir fotoğrafik araştırmaya giriştim. E, çok değişik tabii e, olgularla karşılaşıldı. E, e, toplu konutlardan, işte kapalı uydu sistemi, evlerin, e, daha doğrusu yerleşimlerin durumuna, su havzalarına bütün bu inşaat faaliyetinin kaynağı olan materyal yani yapı malzemesinin getirildiği kum ve taş ocaklarına kadar kadar çok çeşitli yerlerde fotoğraflar çektim. Bunları birazdan daha da açabilirim. E, ardından bu bir sergiye dönüştü ve, ard, e, ve e, e, o sırada tabii ki işte biraz önce altını çizdiğimiz Gezi'ye giden yolda e, bir e, ref, e, fotoğraflarla ifade edilebilecek bir refleks, e, bir, e, e, bir jest olarak e, ortaya çıktı. E, tam da e, bunu yaptıktan sonra aslında... Şöyle bir ihtiyaç da doğmaya başladı. Çünkü fotoğraflar aslında birer, birer temsil. <gülüyor> ee, acaba e, ve arada gezi oldu. Bunu e, Gezi'nin yani tek belki kelimeyle e, ifade edebilmeye çalışacağım şey e, müdahil olma çabası diye özetleyebilirim belki. Yani Bu taraftan anlaşıldı Binlerce <gülüyor> tanımlamalıyım. Ama en azından en önemli nosyonlarından bir tanesi müdahil olma çabasını. Acaba e, bu kent çeperindeki e, deneyimle nasıl örtüştürebilirim diye bir orta, ortaya soru çıktı. Kendi yaşadığım deneyimi. Çünkü e, bu yaşadığım deneyim fiziksel e, mekanda olmanın verdiği etkiyle beraber e, meseleyi karşımızdaki o e, büyük e, ve e, tehditkar meseleyi anlayabilmemizi e, e, nasıl sağlayabilir? Acaba fiziksel olarak burada nasıl bulunabiliriz e, gibi bir etki etkiyle ortaya çıktı. Ve ardından bir sanatçı olarak yürüyüş pratiklerine merak duyuyorum. İşte coğrafya, yürüyüş ve bunun yaratacağı etkileşimler üzerinden ortaya çıkmaya çalışıyordum. Ve uzun dönem yürüyüş ortadaydı. Uzun ya yani yani urban traillerle daha doğrusu da uzunluktaki yürüyüş rotasıyla ile uğraşıyordum. Ve İstanbul'un çevresinde, özetlemem gerekirse, bu fotoğraflarını çektiğim yerlerdeki e, e, mekanları acaba bir yürüyüş rotası ile birleştirebilir miyim diye e, bir fikir ortaya çıktı. Ve ardından bunları araştırmaya başlarken, zaten e, burada parantez fotoğrafla yürüme arasında ee, çok yakın e, bir ilişki var fiziksel e, çevrede e, tecrübe etme açısından. Dolayısıyla bu tecrübeyi e, nasıl çoğaltabilirim diye düşünürken e, bazı e, rotalar çıkarmaya başladım. Ve bu rotalardan e, çıkarırken e, olguları hangi olgulara e, bakmamız gerektiğini düşünürken birden karşımıza e, kanatistanlı meselesi ortaya çıktı. Ee, ve o zaman 2013'e şimdi tarihsel olarak biraz da belki hem bizim hem de dinleyicilerin hafızasını e, tazelemekte yarar var. E, Kanal İstanbul 2011 ilk e, 2011 seçimlerinde, seçimlerinde ortaya mı? çıktı değil mi? Doğru. Büyük proje. Evet, çılgın proje abi. olarak ortaya çıktı. Dolayısıyla e, hala e, şeyi... ...kaderi belli olmuyor ya da hala ne olacağı belli olmayan durum... benim ...bilinmezliğini koruyan durum devam ediyor ama o zaman gerçekten bir bilinmezlikti. <gülüyor> e, şu anda farklı farklı haberler geliyor e, ama e, o zaman gerçekten mi bilinmezlik ve... E, e, ...ve dolayısıyla e, e, fiziksel olarak e, en azından nasıl tecrübe edilebilir e, ne ait büyük içeriyordu, içeriyordu ve şey... Ee, olabilecek muhtemel e, dest, rotalara e, bakınca e, bir baktım ki e, aslında bu benim e, fiziksel tecrübeyi açmayı düşündüğüm olguların hepsi kanalın zaten üzerinde var. Yani işte e, e, çok uzun anlatmak gerekmiyor. Ama kısaca işte e, e, Mar Karadeniz'den Marmara'ya kadar e, işte içinde ee, eski linyit yataklarından tarım arazilerine e, köylerden sulak alanlara e, ve oradan kent çeperlerine e, 60'larda e, 50'lerde oluşmuş e, kentsel yapılaşmaya e, ve ardından e, kent için önemli usul havzası olan çekmece Gölü'ne ve oradan da denize ulaşan e, bu rotanın aslında kentin e, kent İstanbul ölçelinde kent ve kentleşmeye e, algılanabileceği önemli bir kesit ...olduğu ortaya çıktı. Tam ee, buradan belki hani tabii. daha genişletmek adına e, sıkıştırabiliriz bir soru. E, yani aslında projenin iddialarından biri... ...bu dönüşümü anlamak için çeperi... ...yani gündelik rotamızın evet. biraz dışına çıkıp çepere gitme evet. e, iddiası. Bu çeperde merkezden yani her gün e, dolaştığımız yerlerden... ...işte Taksim'den, Beyoğlu'ndan farklı neler görüyoruz... ...hani bu rotalar bize ne anlatıyor çeperden? Belki biraz onu detaylandırabiliriz. Tabii. Ee, ona gelmeden şu üç son cümleyi bitirirsem rica etsem niye çünkü seyircinin şey izleyicilerin e, hala cevaplayamadığı kafasında bir soru olabilir. En nihayetinde bir yürüyüş rotası ortaya çıktı. <gülüyor> 60 kilometrelik bir yürüyüş rotası herkesin tecrübe edebileceği, e, haritasıyla herkese açık, e, e, bir e, özel bir e, e, seyahate e, o günü ayırmaktan daha özel bir seyahate ihtiyaç olmayan yani e, kısacası toplu ta, ulaşımla gidilip toplu ulaşımla geri dönebilecek bir e, yürüyüş rotası ortaya çıktı. Şimdi şeye dönecek olursam çeperler niye önemli? Çünkü çeperler aslında e, kentin en kırılgan yerleri e, diyebiliriz. Çünkü e, hem kente yeni gelenlerin, e, bu tabii geneldeyemeyiz ama sıklıkla diyelim buna, e, ilk yerleştiği alanlar olabilir. E, ve aynı zamanda merkezden ayrılanların da. Ee, ilk e, e, aklına gelen destinasyon e, olabilir. Dolayısıyla aslında çok garip sosyal çarpışmaları ve mekansal çarpışmaları içerisinde e, barındıran e, ve aynı zamanda e, iktidarın e, seyreldiği alanlarda çeperler. Yani e, dolayısıyla e, yapılı çevrede e, birçok... E, Kent içinde yapılamayacak birçok müdahalenin gözlenebileceği ve bütün bunlar dolayısıyla aslında kentin ve kentin yaşatı, barındıracağı hayatın gelecekte ne olacağına dair önemli bir laboratuvar aynı zamanda. Yani bütün bunları gözlenme şansı veren, kentin geleceğine dair bize birçok fikir veren ve içerisinde çok büyük çelişkiler barındıran tabii ki yani İstanbul hı hı. ölçeğinde veya bu büyüklükteki metropoller ölçeğinde. Ve de e, e, İstanbul ölçeğine geri dönecek olursak e, kentte yaşayanların e, e, çok büyük bir e, e, çoğunluğunun e, göçmen olduğunu e, bilgisiyle beraber e, kent merkezinde yaşayanların aslında tırnak içerisinde e, hiç e, ilişkiye geçmesi gerekmeyen e, ve oradaki tartışmadan bir haber olduğu. <gülüyor> yani genel demek istemem ama genel algı bu yönde. ama işte altını biraz önce çizdim o müdahillik nedeniyle de insanlara tartışma merakını da oraya oradaki tartışmada müdahil olma isteğini de barındıran <gülüyor> yerler. Dolayısıyla aslında iki deniz arası tam bu noktada toparlarsam bu tartışmaya müdahil olmanın yöntemlerini bir yürüyüş rotasıyla vermeye çalışan kolaylaştırıcı tartışmayı kolaylaştırıcı onları müdahale edecek bir platform kısacası ama bunu yürümekle ve yürüyüş rotasıyla yapmaya çalışıyoruz hem bu bahsettiğin tartışma hem de kentin yaşadığı dönüşüm aslında süre gidiyor devam etmekte ve peki bu devamlılık içinde rotada değişiklikler oluyor mu yeni duraklar yeni işte yönler ekleniyor mu ya da başka yerlerde yürüme fikri doğuyor mu bu arada rota bayağı da uzun, 60 kilometre. 60 kilometre. Karadeniz'den Marmara'ya 60 kilometre. Dört günde yürünebilen, çünkü bunlar da pratik şeyler de söylemek gerekiyor ki bazı buradan duyup da yürümek isteyenler olacaktır. <gülüyor> ee, bu nedir diye. iki deniz arasının e, e, sosyal medyada ulaşabilir en kolay platformun o olduğu için. Bir de kendi, başı, e, kendi kendine evrilen bir süreç bu e, ve çok bağımsız yürüyen bir süreç dolayısıyla. Ee, sosyal medyede de buna bir şekilde cevap verebildi. Oradan ulaşabilirler iki deniz arasından. S, e, Onur senin e, soruna çok harika bir soru bu çünkü çok ironik bu be, şey. E, şöyle ki e, iki deniz arası artmak değil eksildi. <gülüyor> şöyle eksildi. Kanal yolumuzu mu kesti yoksa? Yok daha kanal <gülüyor> ee, zamanımız yeterse kanalın bugünkü durumuyla da ilgili birkaç şey yaparım ama e, e, e, bilgi vermeye çalışırım ama şöyle oldu e, biz bu oteli hazırlarken e, havalimanı daha yapılmıyordu Havalimanının şu anda e, sonlanmakta olduğunu düşündüğümüz işte tartışmaların hepsini duyuyoruz işçiler falan yani e, çok e, Nasıl bir tablo var orada hiç bilmediğimiz bir şeyler yaşanıyor maalesef. Ee, e, havalimanının altında kalan araziden geçiyordu iki deniz arası. Aa. Evet e, orası çok ilginç bir arazide. Burada bakın parantezde açmak istiyorum. E, havalimanının üzerinde yapıldığı arazi e, e, uzun yıllar boyunca 1800'lerin sonundan 1900'lerin hatta bundan yakın birkaç on yıl öncesine kadar tam kesin tarihleri veremiyorum ama evet. e, lignit yatakları olarak işletiyordu, işletiliyordu hmm. e, ve e, İstanbul'un önemli bir enerji e, kaynağıydı. Kalitesiz bir lignit kömürü vardı ama İstanbul'un önemli, yani santrale giden, santral İstanbul'a giden. Kağıthane'den gelen Dekovil hattının yani <gülüyor> tren, şeyiz. Tren. Evet tren hattının ucu aslında şu anda havalimanının yapıldığı arazide. Nasıl bir co coğrafya var orada onu da bir tarif etmeye çalışayım. İşte bu on yılınlar boyunca yapılan linit kazımı sayesinde bir delik deşik edilmiş bir arazi söz konusudur. Ama çok ilginç. Ee, uzun yıllar boyunca yapıldığı için bu e, iş e, doğa kendisini çok garip bir şekilde hmm. e, e, geri getiren iyileştiren e, ve dolayısıyla tabiatın tekrar tabi hayatın tekrar geri döndüğü bir süreç yaşanıyordu orada. Özetliyorum böyle e, göllerin e, mandaların e, göçmen kuşların zaten malum göçmen kuşların hmm. en önemli e, geçiş yollarından bir tanesi yani bir insan eliyle değiştirilmiş doğa parçası nasıl kendi kendisine geri Yeniledi. döndürdü, yenilediğine, yenilediğine dair İstanbul'un hemen yakınında müthiş bir gözlem alanıydı. Ee, ve bu tabii ki günümüz tartışmalarında yapılan etkilerle tartışabilecek bile bir şey değil yani. <gülüyor> Bütün bu şeye, e, güçe söylenebilecek bir şey bile değil ama çok değerliydi. Yani, böyle yani bu kadar İstanbul'un yakında böyle bir arazi maalesef bertaraf oldu. Evet. Dolayısıyla orası eksildi ve şu anda yürüyüşün o yarım günlük şeyi havalonun arasında aldı. Bu çok ironik çünkü. Şunun için ironik. Bunun altını çizmek istediği şey aslında kente müdahil olma Onun, yürüme, yürümenin bütün bu kırılgan, naif, pasifist haline vurgu yapmak isteyen bir proje ona bile müsaade edilmeyen kent serçevede bir etki yaratıldı. Yani hiç kimi şey kamusal alandan yani şeyden kamunun arazisinde özür dilerim geçmeye çalışan yani şeyden e, yollardan e, patikalardan ve iz bırakmayan yani yürüme o bile kayboldu onu demeye çalışıyorum. İronik olan şey, e, Atlantida'da sonra geleceğiz belki sen bir şey söyleyeceksin. E, şimdi bir belki şarkı arası vermek iyi olabilir diye düşündüm. E, ne dinliyoruz? Ha şey madem su e, e, e, Do, şeyde olma yeryüzünde olmaktan filan bahsediyoruz bütün bu konularda Bruce Springsteen'de bu konularda ayakları yere basan bir insan ondan The River The river come from down in the valley where mister when you're young they bring you up to doom like you We don't die. Tekrar merhaba. Ee, Yer Sana Sanat Arşivi programında Serkan Taycan'layız. Ee, Serkan iki deniz Arası'nı bize anlattın. Ee, bu projede bugün artık pek çok kişi tarafından kullanılıyor. Yani aslında senin başlatıcısı olduğun bir proje kullanıcılar tarafından bir nebze senden bağımsızlaştırıldı diyebiliriz. Bu süreci nasıl yorumluyorsun? Bu, bu süreci çok olumlu yorumluyorum. Yani çok da e, e, e, zamanın e, güzelliği insanların e, bunu sahiplenmesine yol açtı. E, burada belki bir şey daha vurgulamak istedim. E, e, bütün bu gezi ve kent e, hakkını savunmanın etkisiyle aslında iki deniz arası bir proje gerçekleşebildi. Yani daha da basit konuşmak gerekirse... Belki dünyanın başka metropolilerinde böyle bir şey yapılsaydı aynı refleksi vermeyebilirdi insanlar. Dolayısıyla insanlar sahiplendi. Çevresinde belli bir grup oluştu. Bu grup ve öğrenciler yol işaretlemeden... Ee, kendi gezilerini organize etmeye kadar, kendi yürüyüşlerini organize etmeye kadar birçok farklı şeyde bul, e, yaptı. Bunların birçoğundan benim şahsen haberim olmadı. Ee, <gülüyor> ve çok da güzel oldu. Benim haberim olmaması. Ee, zaten e, o, o orada var olan bir yürüyüş rotası. Ee, e, dolayısıyla bununla ve e, bir şey daha bir eğitim daha doğrusu bir, bir eğitsel deneyim faaliyetine dönüştü. Birçok üniversite, bunlar e, Türkiye'den de olmak üzere e, ve yurt dışından olmak üzere e, çok çeşitli ülkelerden, Amerika'dan, İngiltere'den, Fransa'dan e, birçok eğitim kurum burada geldi. 3-4 güne e, uzanan e, rotalar, e, yürüyüşler düzenlediler. Dolayısıyla e, tam da bunu amaçlıyordu zaten. Anonim olması... Şey, çünkü altını çizmeye çalıştığı şey her ne kadar sanat bağlamında başlamış olmasına beraber. Çünkü onu da belki söylemek gerekiyor. Biennale'de başladı bu. Hı hı. İstanbul Biennale'de. Onun için İstanbul Biennale'de başladı. Dolayısıyla orada tam gezi sonrası Biennale'de başladı. Dolayısıyla ilk başta bir sanat işi olarak ortaya çıktıktan sonra böyle bir yol izledi. Birçok yürüyen kişi bunun başlangıcının bir sanat projesi olduğunu bile bilmiyor ve ne güzel yani bilmemek. Ben bu anlamda çok mutluyum bunun böyle olmasına. Bu anlamıyla aslında tam da iki deniz arası yarar sanatın işte toplumsal ya da siyasal bir müdahale için sanatı araç olarak kullanılması fikrine kesişen bir yanı var. Ve senin pratiğinde aslında deniz Arası'nın yanı sıra diğer projen, Hidrolab projesi de böyle bir e, motivasyonla hareket <gülüyor> ediyor. Sanatı bir tür arasallaştırma, sanatın imkanlarını e, başka tür meseleleri düşünmek, tartışmak ya da müdahale etmek için kullanma gibi. Sen sanatın yararlı olması ya da bir araç olarak kullanılması fikriyle ilgili ne düşünüyorsun? <gülüyor> Çok teşekkürler. Böyle bir soru. Ben buna da şey, o... e, e, cevap verebilme şansına sahip olduğum için teşekkürler. Şöyle bu konudaki şey, ben aslında burada araçsallaştırmak değil de şöyle bir tanımlamayı belki ya da açıklamayı kendi adıma daha uygun görüyorum. Ben aslında sanatın yaratıcı bir üretim alanı olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla bu yaratıcı üretim alanının toplumsallıktan bağımsız olması söz konusu olamaz. Dolayısıyla bütün bu toplumsal meselelere müdahale olmak zaten sanatın içkin hali. Yani bu bunun içinde olan bir hal. Yani sanatın e, e, e, kendi dünyasında olup biteni toplumsal hayatla çarp, şey yapmak, almak, onu e, ele geçirmek, araç olarak kullanmak ve dönüştürmek gibi bir şeyi ben e, iki ayrı e, vücut olarak algılamıyorum. Bu içinde olan e, bir şey. Yani araç sallaştırmak değil, belki... Ee, doğası gereği kullanmak Ben diyebiliriz yani bu ikisi birbirinden Kesinlikle ayrılamaz Diye düşünüyorum ve e, Dolayısıyla bu da öyle olduğunu düşünüyorum. yani buradaki e, Tavrım biraz ya da düşüneceğim Diyeyim e, biraz o yönde e, ikinci, Bu hidrolep işinde de Bunun izini görebiliyoruz Belki kısaca ondan da bahsedip Tabii. vaktimiz doluyor Tabii, Aslında Hidrolab meselesi de benim e, bir süredir üzerinde uğraştığım e, aynı e, iki deniz arasındaki tecrübenin e, e, zenginliğini kendi adıma fark ettikten sonra e, kendime ve başkalarına verebileceği zenginliği fark ettikten sonra e, acaba daha e, geniş ölçekte e, e, evet İstanbul tartışmaları global tartışmaları son derece eklemlenmiş durumda ama daha bir miktar daha geniş ölçekte e, kent, ekoloji e, gibi meselelere nasıl bakabilirim e, sorusuna ve katılımcılık ekseninde nasıl bakabilirim sorusuna cevap vermek için e, son dönemlerde su ve su odaklı e, projelerle uğraşıyorum. E, Hidrolab aynen e, ikiniz arası bir platform. <gülüyor> e, yerel ölçekteki su tartışmalarını e, yine mühendisliğin e, ve e, coğrafyanın imkanlarını da kullanarak, onları da çarpıştırarak e, yapmaya çalışan su, yeral su ölçeklerindeki tartışmaları e, lokal, e, mobil e, laboratuvarlar yöntemiyle e, birçok modülden oluşan, e, modül e, laboratuvarlar e, ekseninde gerçekleştirmeye çalışan platform biraz daha açıklayayım. E, şu ana kadar e, Kapadokya'da, Mardin'de, Atina'da Birkaç atölyeyle İzlanda'da, Reykjavik'te ve Bangalore'da yapıldı. Her e, davet edildiğim e, yerde e, oradaki yerel su tartışmalarını e, sanatsal ve yaratıcı jestlerle ortaya koymayı e, e, önceleyen ve bölgedeki aktörleri e, tartışmaya sokmaya çalışan bir platform olarak özetleyebilirim. Bu e, önümüzdeki 4-5 yılı alacak bir süreç. Merak edenler belki Serkan'ın web sitesinden Hı. bakabilirler daha ayrıntılı bilgiye. Çok teşekkür ederiz Serkan. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. Kalın.